Aman hoca, illa de bir sebep arıyorsun yani. Ararım tabii hanım. Sen benim istediklerimi zor yaparsın. Hoca, ister misin onu söylesen? Söylememe gerek var mı hanım? İstediğini pek ağrırabilirsin. İyi, hemen yapayım hoca. Sen de şöyle güzel güzel oturup rahatına bak. Rahatıma mı bakayım? Ama hanım, sen bana yapacak bir iş bulurdun her zaman. Bugün çok yoruldun.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 Yutsan da, yutmasan da önemli değil hoca. Sen suyu getiriyorsun ya ona bak. Dur boz oğlan dur, bağırıp durma. Dur dedim, biliyorum vakit geç oldu. Ama ne yapalım ya hanım suya gitmeyi unutmuş. O buradan bırak, o buradan bak. Soruda kuru fasulyeyle muhallebi var. Işte. Töbe töbe. Ya bu zolan eşek muhallebi de ne azar? Sana da dönüşte arpa veririm selamı. Ha? Hahahaha. Hoşuna gitti değil mi? Şimdi salla bakalım kulunu. Hey hoca, bir dakika bakar mısın? Ne var?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 Hatırlamıyorum ee, tabii o zamanlar e, çok küçüktüm Seni gidi köfte ol işine gelmedi mi hatırlamazsın Bir gün gelecek bu çocuk da hatırlamayacak Babam çok aksi bir adamdı diyecek. Anlamadım hocam Unutma Reşet ağa, sen babanı dinlemiş olsaydın Oğlun da seni dinlerdi Ne demek istiyorsun sen şimdi oraya? Ne diyeyim açık yahu Sen babana nasıl davranırsan çocuğun da sana öyle davranır Aman hocam ben sana çocuğa nasihat et dedim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 İşte Abdullah, çeşmeye geldik. Çeşmenin başında Mahmud'a dan başka kimse de yok. Fazla geç kalmayacağım demektir. Selamunaleyküm Mahmud'a. Aleykümselam hocam, hoş geldiniz. Bugün soğalmaya sen gelmişsin. Neden oğlanı gözlermedin? Ee, bugün böyle oldu hocam. İş bana düştü. Yoksa sen de babana bir şeyler mi yaptın? Ne babası hocam? Benim babam öleli yıllar olmuş. Şimdi... Canım ben de yıllar öncesinden bahsederim. Yok şunu doğrudur söylesene hocam. Eğrimi söyledik canım. Demek ki baban seni su almaya gönderince gitmezmişsin. Gitmez olur muyum hocam? Ben babamın sözünden dışarı çıkmazdım. Öyleyse neden senin oğlan sözünü dinlemeyip su almaya gelmedi? Sen ne diyorsun hocam? Benim oğlan iki gündür kasabada...